Özdeş Özbay. Herkese merhaba. İklim için programı başladı. Ben Ömer Madra. Ben Yüca Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz İzelli bir coşkuna da teşekkür ederek başlayalım. Biraz Paris İklim Anlaşması'nın takip, fikri takip çalışması diye alt başlığımız var. Özellikle de bu fikri takibin pek ne kadar başarılı olduğunu da düşünmemiz lazım ama yani bu hafta şeyde başlayacak işte bu hafta bir Birleşmiş Milletler'in e, iklim değerlendirmesi raporu, hükümetler iklim değişikliği e, heyeti paneli IPCC'nin e, bu azaltma etkilerini azaltma e, üzerine odaklanan üçüncü e, bölümü var raporunun. E, tarihi raporu deniyor, son derece net bir dille keskin, bir, şimdiye kadar beklenmedik kadar, beklenmedik derecede keskin bir dille konuşuldu. Yakında tehlikenin dünyanın 65 milyon yıldan bu yana görmüş olabileceği en büyük tehditle karşı karşıya kaldığı ve hem toplumların, insan topluluklarının hem ekonomilerin hem de bütün doğal, Çevrenin yaşam çevresinin bitkileri, hayvanları, börtü böceğiyle beraber çok büyük bir tehlike altında olduğunu gösteren rapor bir daha konuşulacaklar. Tam da bu bölüm konuşulurken mitigation dedikleri işte azaltma uyum sağlama bu yoksa çok ciddi bir tehlikenin beklediğine dair raporun konuşulacakken 300'ün 340'ın üzerinde kuruluş dünyanın dört bir yanından şey yapılmış. Yani Center for International Environmental Law da var. Uluslararası Çevre Hukuku Merkezi de var. Food and Water Watch diye yani besin ve su şeyi var. İzleme. Friends of the Earth kuruluşu var. International yani yeryüzün dostları, Greenpeace var, Heinrich Böll Vakfı var ve e, belki de en az onlar kadar önemli diğerli çevre ağı var aralarında ve çok ciddi bir uyarıda bulunuyorlar. Bütün toplumlarımızın e, yeniden düzenlenmesi, düzenlenmesi ve ekonomilerin tamamen toplumların da ekonomilerin de yaşama tarzında Fosil yakıtlarından, kömürden, e, petrolden ve e, gazdan uzaklaşarak en temel yani küresel ısıtmayı ya da ısınmayı diyelim en çok yaratan fosil yakıtların bu büyük bir felakete sürükleyen yani itici güçten uzaklaşılması için yeni bir açık mektup yazdılar yani Hızla fosil yakıtlardan kurtulmak ve iklim değişikliğinin en feci sonuçları ki gözle görülür olan birazdan da bir iki kelimeyle de ona değinmeye çalışırım. En feci sonuçlarının çok yakında olduğunu, bunu önlemek için de hızla hareket etmesi gerektiğini söyleyen bir açık mektup yolladılar. Bayağı da şey, yani fosil yakıtları kaynağından azaltmak ve şu anda başlamak gerekir diye zaten en önemli şeyi bu yeni raporun Birleşmiş Milletler Hükümetler İklim Değişikliği raporunun bu azaltma hafifletme, zararı giderme raporunda birincisi hemen şu anda başlayarak fosil yakıları kaynağından kesmek kurtulmak ve çok büyük çapta Karbondioksit e, atmosferden geliş, şey yapacak e, çıkaracak atmosferi çıkaracak şeyleri atmosferden e, sistemlerin kurulmasını derhal e, gerekiyor. Yani gezegende çünkü bir buçuk derecelik ısınma, e, tırmanmasının ötesine geç, geçmesinin geri döndürülemez. Zararlar vereceği de bir kez daha tekrarlanıyor ve artık dünyanın da şeyde söylüyorlar dünyanın da daha fazla yanlış bir piyasa serbest piyasa bazlı emisyon zararının değiş tokuşundan filan ve offset denilen işte telafi mekanizmalarından bir umut Bunlara beslenen umudu hemen bırakmak lazım. Zamanımız yok bunlara diyorlar. Ve işte yeni ve büyük şeyler çıktı. Felaket riskleri daha da. Mesela işte güneş radyasyon modifikasyon sistemlerinin insanlara ve ekosistemlere büyük zarar verebileceği hem de uluslararası işbirliği ve Barışı da zedeleyeceği konuşuluyor. Bütün bunların hepsinin bırakılıp harekete derhal geçilmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani Açık bilimsel gerçeklikler var artık. Raporun tamamı gayet net olarak ortaya koyuyor. İşte yöneticiler için, siyaset yöneticileri için Özetsin de bu şeyleri, tehlikeleri gizlememesi ve bütün tehlikeyi ortaya açıkça koyması gerektiğini söylüyorlar. Evet şey de önemli çünkü yani son artık ardı arkası kesilmez haberler geliyor. Yani okumaya bile yetişemiyoruz yani. Gerçekten çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Ee, ne derler adına yani Antarktika'da Güney Kutbu'ndan gelen son raporlar ki onları da birazcık okumaya çalıştık yani bayağı ciddi bir e, hiç görülmemiş bir şey var yani e, İstanbul'un iki katından epey daha büyük bir e, buz kütlesi koptu da, koptu da değil dağıldı aslında e, Antarktika'da Doğu yakasına konger buz şeyi buzlu deniyor ona buz rafı mı neydi diyorduk sahanlığı. Yani buz sahanlığı diyorduk yani 1 milyon 200 bin kilometre kareden fazla bu ayın yani bir hafta kadar önce 15 iki hafta kadar önce çöktü gitti. Ve çünkü eksi 12 derece Celsius'a kadar, yani 40 derece düşmüş, yani sıcaklık artmış daha doğrusu. Eksi 12 derece orada hiç görülmemiş bir sıcak ve ortalamadan 40 derece daha sıcak. Bu hiç görmedikleri şeyler bizzat oradaki araştırma istasyonlarından veriler yani uydu da verileri toplandığından datası da, toplandığından bu yana hiçbir şey görülmemiş diyorlar. Bunun insanlık ve bütün yeryüzü için bütün canlılarıyla beraber çok büyük bir felaketin eşinde olduğumuzu gösteren en önemli işaretlerden biri olduğu söyleniyor. Aynı şekilde kuzey kutbunda da büyük rekorlar kırılmıştı. Zaten Antarktik bölgede geçtiğimiz haberler vardı. Buz buzlanma oranında da çok ciddi bir, bir düşüş olduğu söyleniyordu. Şimdi böyle büyük parçalar kopmaya başlamış. Bu buz, Koptuğu bu, gibi kopan, ölmüştü, Evet kopan parçaların bir de diğer parçaları da daha hızlı erimeye ve daha fazla parçanın kopmasına sebep olduğu da söyleniyor bilim insanları tarafından. Evet çok yani şey bir durumdan bahsediyoruz. Acil, acil ötesi bir durumdan Bahsettiğimize şüphe yok yani. Ve dolayısıyla da bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini bizzat Birleşmiş Milletler şeyi söylüyor zaten. Bu net olarak. Genel Sekreteri Antonio Guterres'te. Bir diğer hem Kuzey hem Güney Kutbu bu hale gelmişken bir de Great Barrier Reef dedikleri işte Avustralya'daki Altıncı büyük ağarmaya uğradığını da bunu da havadan yapılan gözlemler gösteriyor ki 1200 kilometrelik bir alana yayılmış olan hiç ağarmamış hiçbir rif bile yok yani şey mercan. Kayalı mı diyoruz onlara? Yok ve sıcaklığın etkilerinden kurtulamamışlar. Yani tam anlamıyla bir iklim krizine çağrı çanlarını alarm çanlarını çalıyorlar bilim insanları da. 1200 kilometrede bir tane bile mercan kayalı kurtulamamış. Dolayısıyla oradaki en küçük fitoplanktonlardan bitkisel yaratıklardan en büyük köpek balıklarına kadar. Herkes de büyük bir tehlike altında e, deniyor ve şeyden de doğrulanmış ki bu çok önemlidir. Reddediyorlardı genellikle. Yani Avustralya hükümeti bunu gizleyici şekilde konuşuyordu. Ama Great Barrier Reef Marine Park e, idaresi, yani Deniz Parkı idaresi e, okyanuslar için bir yani bunu ikona sayılıyor bu mercan resifleri zaten. 2022'nin ilk defa bir e, Laninya yılında daha soğuk akıntıların estiği bir yılda bunun olması ilk defa görülüyor. Ve bayağı c inşallah e, düzelir gibi bir tuhaf şeyde, baş bilimcisi David Wachenfeld'den açıklama gelmiş. Gardiyan'a verdiği mülakatta demiş ki hiçbir zaman Leninger dönemlerinde akıntısı dönemlerinde bu olmaz akımı dönemlerinde ağırma görmemiştik ama şimdi iklim değişiyor ve gezegende bu mercan kayalıkların durumu da bir buçuk derecenin üzerinde 150 yıl 150 yıl öncesine ilk ölçümlerin yapıldığı döneme göre. Bir buçuk derecenin üstüne çıktı ve bu yüzden dolayı da hava değişiyor. Beklenmedik olaylar her zaman olabilir artık ve beni artık hiçbir şey şaşırtmıyor demiş. Bence en ürpertici cümlesi de bu olmuş. Doktor David O'Hanlon ya da Nasrogun'un tam bilmiyorum. Watching Belt, felt de olabilir. Yani beni artık hiçbir şey şaşırtmıyor demiş. Bütün ömrünü bunları incelemekle görevli olan bir bir insanın Sözleri. Guardian'da ayrıntılı bir haber var. Maalesef böyle. Buradan da başka şeylere de geçebiliriz. İklim bu hale gelirken mesela başka sorunlar da var. Karadeniz'de karaya vuran 80'den fazla Yunus. Neden ölüyormuş? Bunlar takip edebiliyor muyuz? Evet ben geçtiğimiz hafta da bu haberleri takip ettim. Bununla ilgili Türkiye Deniz Araştırmaları Vakıfı da anlattım. Ardından bir basın açıklaması yaptı, bir bülten göndererek. Ee, karaya vuran Yunuslar'da son bir ayda olağanüstü bir artış var Yunus sayısında. Ee, tıtrak tipi, 3 e, tip Yunus görüyoruz zaten biz bu kıyılarımızda. İstanbul ve Batı Karadeniz kıyılarında. Onların tıt, en çok da tıtrak denilen bir tür var. O türde ölümler görülüyor ve bu ölümden e, ölümlerin nedenini e, Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı e, birçoğunu yüzde sekseninden fazlasını ağlara takılıp boğulan e, hedef dışı avcılık olarak nitelendirilen e, yani aslında yunus avlamak istemiyorsunuz başka balık avlamak istiyorsunuz ama Yunus geliyor ağınıza takılıyor. Ve orada boğuluyor. Ağlar bırakıyorsun değil mi? Her tarafa yani troll gibi. Evet evet. Yani bunlar büyük tabi balıkçılık yapan teknelerin ağlarına takılıyorlar. Ve bu takılma sonucu da hayatını kaybediyor bu yunuslar. Bu Batı Karadeniz sahillerinde özellikle bu son dönemde çok fazla tesadüfi A yakalanarak önülen Yunus cesedi karaya vurdu. Ee, i̇şte Batı Karadeniz dediğimiz neresi buradan İstanbul'dan başlayıp aslında Samsun'a kadar uzanan kıyılar, kıyılardan bahsediyoruz. Tabii muhtemelen bunda özellikle şimdi yakında av yasasının başlanacak olması ve o yasağa girmeden önce e, endüstriyel balıkçılığın toplayabildiği kadar denizden balık toplama telaşı Büyük önem e, ve büyük yer tutuyor. E, bu konuyla ilgili bir de e, son dönemde özellikle bazı hani tırnak içinde bilim insanları da diyeceğimiz e, mi, şüpheli e, bir takım e, akademisyenlerden Yunusların sayısının çok arttığını bu nedenle e, balıkta bereketin ve Şeyinin, miktarın, avlanan miktarın çok düş, düştüğü yönünde açıklamalar geldi. Ee, böyle bir gerçeklik oysa ki maalesef e, doğru değil, değil. Yok böyle bir şey. Sayıları zaten olağanüstü azalmış canlılar. Hepsi de kırmızı listedeler. Ee, IUC'nin yani doğa, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin yok olma kategorisinde olan hayvanlar için kullanıldı, kullandığı kırmızı kod kullanılıyor. Üç tür Yunus içinde burada ve ee, Velhasıl kelam sayısız oldukça az olan Yunuslar bu hedef dışı avcılık yüzünden de ciddi zarar görüyorlar. Ee, bunu önlemenin yegane yolu aslında e, hem biraz balıkçılık sektörüyle yakından e, bu konuyu çalışmaktan geçiyor. Onlara bu konuyu anlatmaktan geçiyor. Çünkü şöyle bir yanlış kanı balıkçılarda da var. Yunuslar çok balık yediği için e, biz az balık yakalıyoruz gibi bir kanı bu. E, oysa e, gerçek öyle değil. Yunusun olduğu denizde aslında balıkçılar balık yakalayabiliyor. Yunus yoksa zaten orada balık da yoktur. Dolayısıyla gösterge türlerden bir tanesi olarak kabul ediliyor denizin ve ekosistemin sistemin sağlığı açısından Yunuslar. Bunun iyi anlatılması gerekiyor balıkçılara. Özellikle de yani büyük tekne ve endüstriyel balıkçılık yapanlara Öte yandan yapılması gereken bir diğer şey ise tabii ki balıkçılık sektörünün bu kadar vahşi, büyük Ve aslında ekosisteme zarar veren ölçekte avlanmasının önüne geçmek Bu ikisi olmadığı müddetçe Yunuslarla ilgili durumu pek de düzelteceğiz gibi gözükmüyor maalesef. Evet, yasaak ve kaçak da var tabii herhalde. Yani TÜDA'dan açıklamanın bayağı Yunusların tesadüfi A yakalanarak balıkçılık etkileşimi etkileşimi sonucu öldüğü belirlendi diyorlar özellikle Batı Karadeniz kıyılarında ama yani şey hatta ilginç bir açıklama da gelmiş fakülteden Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Su ürünleri avlama ve işletme, işleme teknolojisi bölümünden ee, Yunuslar boğularak öldüğünü tespit ettik. Ee, bir, sonuçta iki tarafta balık avlamaya çalışıyor diyor. Yani bir evet. Yunusların yüzeye çıkıp nefes almasını engelleyen balıkçı ağları ve diğer tehditler işte o, o, troller vesaire. Yani fakülte şunu diyor, sonuçta iki tarafta balık avlamaya çalışıyor. Dolayısıyla bir etkileşim çıkıyor ama sayı yüksek. Neden bu hayvanlar bu kadar bu bölgede yoğunlaştı? Bunun nedenini de araştıracağız. Çünkü bu kadar kısa zamanda bu kadar yüksek ölüm olmamıştı diyorlar. Bu da kaygı verici bir uyarı değil mi? Evet. Buna ilk olarak şunu da söylemekte fayda var. Evet. Yani bu durumun dışında son bir ayda yaşanan yoğun Yunus ölümleri dışında zaten şöyle bir gelenek oluşmaya başladı e, balıkçılarda. E, Yunuslara kurşun atmak. Yani her haftada bir iki Yunus'un Yunus kurşunla öldüğünü görmeye başladık. Bu da çok ilginç. Yani bu aslında direkt o canlıların denizde düşman olarak e, görülmesi anlamına gelen sembolik anlamında büyük bir durum. E, Onlara ısrarla yani balıkçılık sektörüne ısrarla yunusların onların onlarla rekabet etmediğini, onların düşmanı olmadığını anlatmakta fayda var. Aksi takdirde elinde bu kadar çok fazla avlanma aracı olan insan oluyla sayısı çok azalmış yunusların ne yazık ki çok zor ee, ve gerçekten de e, bu hayvanlar. E, Eskiden çok daha fazlayken çok daha fazla denizlerde balık ve çeşitliliğin olduğunu unutmayalım. Ee, sayılarının düşmesiyle beraber aslında e, yani gösterge tür olduğu için bunları korumamız lazım. Geleneksel balıkçılıkta eskiden Ömer abi şey yaparlarmış mesela. E, yunusları takip edip balıklara giderlermiş. Onların radarı ve sonlarıdan faydalanılırmış balıkçılar. Ve onlara çok büyük saygı duyarlarmış. Ee, şimdi, şimdi teknoloji la, gelişti artık Yunuslara ihtiyaç kalmadı. İhtiyaç kalmayınca evet kurşunlanır oldu. Ağlardan çıkarılıp öldürülür oldu. Yani, e, a, hedef dışı olarak Yunusların ağa yakalanması her koşulda her şartta yine olabilir. Ama orada da bir an önce onu ağdan kurtarıp denize bırakmak e, gerekiyor. Dolayısıyla bu problemin çözümünde balıkçılık ve balıkçılar, e, sektör ve balıkçılar çok önemli bir rol oynayacak. Ve, Üzerine eğilmesi gereken yani, bir konu. Büyük bir endüstri olduğu için tabii özellikle troll balıkçılığı çok kolay olmuyor. Yani Özellikle okyanuslarında, dünya okyanuslarında da Çin'in başını çektiği devasa bir endüstri var ve kaçak e, çok yaygın o yüzden de büyük bir yani okyanuslarda büyük büyük boy yani balıkların %90'ının ortadan yani türlerinin yok olma tehlikesi içinde olduğu %90 gibi korkunç bir rakam var oranla yani açık deniz türü olan tırtakların tesadüfi olarak a yakalanma vakalarının genellikle görüldüğü balıkçılık yöntemleri demişler bu TÜDAV'dan Uzmanlar balıkçılık yöntemleri küçük pelajik denen balıkların avlanmasını hedefleyen iki şey biri gırgır öbürü de orta su evet. rolü dedikleri bunlar çok büyük etkiliyor ve büyük bir tehlike çanları da denizlerde çalıyor. Tabii. Bu arada hazır söz Yunuslardan açılmışken Yunusları etkileyen diğer faktörlerden de bahsetmekte fayda var. Bu sadece Yunusları tehdit eden unsurlardan bir tanesi. Onun dışında gürültü, aşırı avlanma, kıyılardaki yani mesela Boğaz'da e, yapılan araştırmalar e, Yunus gözlemleri ki bu 40, tanesi, 40 tane kadar Yunus artık Boğaz'ın e, yerlisi onlar göç etmiyorlar sürekli orada kalıyorlar ve düzenli olarak izleniyor bunlar e, ve e, çok zayıf oldukları gözleniyor. E, hatta göç döneminde bazen Yunuslar çok da sosyal hayvanlar birbirlerine yardım ederek ancak boğazdan geçebildikleri bazılarının Yardımlaşarak, güç alarak diğer yunuslardan geçebildiği tespit ediliyor. Zayıflıktan ve enerji yoksunluğundan, Bu da tabii denizlerdeki e, yiyecek bulamamasından kaynaklanıyor yol boyunca yunusların. Yani biz denizleri bu hale getirecek kadar da çok avlanmış durumdayız. Onun dışında e, plastik atıktan kıyılardaki yapılaşmaya kadar e, bu canlıların... E, Yaşamını etkileyen bir olumsuz yönde bir sürü faktör var ve bu faktörler bir araya gelince yine bu Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfının e, rakamıdır. Son 50 yılda sayıları %50 oranında azalmış durumda Yunusları. Ee, yani Yunuslar aslında kimsenin sofrasından herhangi bir balığı almıyor. Ee, Yunuslar da o balıklarla aynı kaderi paylaşıyor. Sayıları çok hızlı ve giderek de e, azalan bir canlı türünden bahsediyoruz. Biz onların sofrasındaki... Biz evet, onların, yiyecekleri, yiyecekleri, yiyecekleri alıyoruz. Evet. Yiyecekleri alıyoruz yani. Evet, çok yani yok oluşla ilgili alem çanları sürekli çalıyor. Bir de biraz önce konuşuyorduk. Özdeş'te aynı zamanda bu yeni şimdi Karadeniz'deki işte eski tip mayınlar vesaire savaşın izlerinin de etkisi olabileceğinden bahsediyordu. Öyle bir olasılık istersen onunla da kapatalım. Evet tabii ee, ee, bu benim yorumum değil, şey, uzmanların evet, e, yorumlarından bir tanesi. Bunun da bir rolü olabileceği, çünkü çok sayıda Karadeniz'de son geçtiğimiz iki ay içerisinde çok fazla askeri tatbikat da yapıldı. Buralarda gerçek mermiler de kullanılıyor dönem dönem. Ve şimdi de işte mayınlardan vesaireden söz ediyoruz. Boğazlarda bile görülen, iğneli adı açıklarında da görüldü bir tane ve imha edildi. Ee, yunusların dolayısıyla güneye doğru... Karadeniz'in güneyine doğru kaçmış olabileceği de ihtimal dahilinde diye uzmanlar. Evet bir de yani bu tabii hiç üzerinde fazla durma fırsatımız da olmadı ama Yunusların balinalar gibi sonar sistemiyle çalışıyor. Bütün haberleşmeleri binlerce kilometre uzağa kadar ses gönderip alabiliyorlar. Onları da bu tip savaş... ...faaliyetleri başta olmak üzere... ...bazı gırgız ve troll... ...büyük gürültüler de... ...onları da etkiliyor ayrıca... ...haberleşmelerini ve hayatta kalmalarını... ...büsbütün zorlaştırıyor... ...onu da eklemek lazım... ...yani felaketin ...işte başka çeşitli tanımları var... ...peki burada... ...herhalde bitirebiliyoruz... ...bu şekilde gelecek hafta daha ayrıntılı olarak gene benzer konuları tartışmaya devam edeceğiz. Süremiz de sona erdi. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.